28. mektuptan 7. mesele Bismillahirrahmanirrahîm قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Şu mesele yedi işarettir. Evvela, tahdis nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden yedi sebebi beyan ederiz. Birinci sebep, eski harbi umumiden evvel ve evailinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki,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 Biz de onun dersine ittibayen onun tefsirini met edeceğiz. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakâik ise Kur'an'ın malıdır ve hakikatlarıdır ve madem Kur'an-ı Hakîm ekser surelerde hususan elif lam kendi kendini kemale haşmetle gösteriyor, kemalatını söylüyor, layık olduğu methi kendi kendine ediyor.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 ve o cevahiri galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsıma mal etmek hakikata karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın reşahatı meziyatına mazhar olduklarını izah etmeye mecburum. Evet lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Dördüncü sebep.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 Nasıl ki murassa ve müzeyyen bir elbise-i fâhireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin, eğer sen tevazûkârâne desen, Haşa ben neyim hiç, bu nedir, nerede güzellik, o vakit küfrân nimet olur ve hulleyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer Müftehirane desen, evet, ben çok güzelim,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 Kur'an-ı Kerim'in hakayıkından telemmu etmiş şualardır. Ve ma medahtu Muhammeden bir makalati, ve lakin medahtu bi Muhammedin. Düstur ile derim ki, ve ma medahtu'l Kur'an bi kelimati, ve lakin medahtu kelimati Kur'an. Yani Kur'an'ın hakiki icazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatları benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Madem böyledir, hakiki Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynalarının güzelliklerini ve o aynadarlığa terettüp eden inayat ilahiyeyi izah etmek makbul bir tahdis-i nimettir. 5. sebep. Çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki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 tevafukattır. Ez cümle, mucizat Ahmediye mektubatında üçüncü işaretinden ta on sekizinci işaretine kadar altmış sayfe, habersiz bilmeyerek bir müstensihin nüshasında iki sayfe müstesna olmak üzere, mütebaki bütün sayfelerde kemal müvazenetle iki yüzden ziyade Rasul i Ekrem Vesselam kelimeleri birbirine bakıyorlar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 Bir veliye kâmil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım, bir kalayifet eden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır. Öyle de şahs-ı maneviinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hassul olan fütuhattaki inayatı benim gibi bir biçaraya veremezsiniz. Elbette böyle mübarek bir cemaatte tevafukat gaybiye'den daha ziyade kuvvetli bir işaret-i gaybiye var ve ben görüyorum fakat herkese ve umuma gösteremiyorum.